Hoş geldiniz kardeşler. Allah her iki cihanda da yüzlerimizi güldürsün. Kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. İmanımızı artıracak amelleri nasip etsin. Evet iman derslerine bugün yine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bidat ehlinin alametleri ve bu bidat ehlilerin, taifelerinin bazı e, mevzuları üzerine olacak inşallah. Allah Azze ve Celle sırat-ı müstakimden ayaklarımızı kaydırmasın. Hakkı hak bilip ona tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Kardeşlerim ne zaman insan sözü ki bu insan ne kadar ulu, büyük, yaldızlı, güçlü, kuvvetli, soylu olursa olsun, insan sözü Allah'ın Azze ve Celle'nin sözünün önüne geçmişse hep müşkilatlar olmuş. Ne zaman güçlü, kuvvetli, saltanatlı insanlar söz sahibi olmuşsa, doğrular onların doğruları ve toplumdaki geçerli kaidelerde hep onların kaydeleri olmuş. Onun için Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz ihtilaf ettiğiniz bir meseleyi Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürün demiştir. Ayeti kerimenin baş tarafına baktığımız zaman itaatla alakalı 3 tane emir gelir bize. Aynı ayetin. Allah'a itaat edin Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Burada ilk baştaki mutlak bir ita itaattır. Allah'a ve Resul'una mutlak bir itaat var. Ondan sonra emire, emir sahiplerine ise Allah'a ve Resul'una itaat ettiği müddetçe. Maalesef bu konu düzgün anlaşılmamış kardeşlerim. Asr-ı Saadet'ten sonra, geçen haftaki iki konuyu da hatırlayacak olursanız, Asr-ı Saadet'ten sonra hilafet aslı rucuusunu kaybetmiş, babadan oğula, krallık gibi güç, saltanat olarak geçtiğinde, bu sefer doğrular, o idarenin, sultanın doğruları ne yapmış? Olmaya başlamış. Ve hatta tarihimize şöyle bir baktığımızda, İslam tarihimize, Allah kendilerinden daha razı olsun. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, i̇mam Şafii, Şafi, Ahmet bin Hanbel ve daha niceleri kadı olmamak için ne yapmışlar? Hapislere girmişler, işkenceler görmüşler, onurları kırılmış. Neden olmadıklarını hiç merak ettiniz mi kardeşlerim? He? Neden bir yönetim, bir sulta? en değerli o toplumun en önde giden akıllı alim insanlarını kadı yapmak ister ha kendi pisliklerini kapatmak için halkın nabzını tutmak için onlardan gelecek taşkınlığın önüne geçmek için onların vereceği fetva ne yapar durdurur bunu güncel olarak yaşadığımız en yakın olaylarda çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz görebilirsiniz bir başörtü meselesi, birçok mesele takiyeleri falan çok rahatlıkla görebilirsiniz. İşte itaat konusunda Allah ve Resul olduğu müddetçe, ihtilaf olduğundaki ayetin devamında Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz, nereye gidin? Eğer hak ehliyseniz. Eğer tevhid ehliyseniz, eğer iman ehliyseniz, eğer bidatçı değilseniz, şucu bucu değilseniz, süslü mallardan değilseniz Allah'a ve Resul'una götürürsünüz. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Maalesef kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin böyle ayetleri olduğu halde inandım diyen insanlar meselelerini götürüp orada halletmeleri gerekirken ne yapmışlar? Akıllı görmüşler, alim görmüşler ve hoca görmüşler, bir kavmin lideri görmüşler. Artık her neyse oralara müracaat etmişler. Öyle bir zaman gelmiş ki işin içinden çıklamaz hale gelmiş. Bir abdest meselesinde bile koca koca imamlar bir kadına dokanma meselesinde bile ne yapmışlar? İhtilafa düşmüşler. İttifak haline gelememişler. Yani bir abdeste kafanın mesti bile hem de koca koca alimlerde kimi dokanma, kimi dörtte bir, kimi de komple demiş. Bir ittifak ne yapamamış? Sağlayamamışlar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İnsanların, alimlerin demiyorum bakın. Çünkü alim iştahat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Çünkü bildiğinden amel etmiştir. Ama arkadan gelen insanlar onların o sözlerini ne yapmışlar? Din hale getirmişler ve bir bidatın yayılmasına çıkmasına sebep olmuşlar. Bakın, Allah hepsinden razı olsun. Hepiniz ezberlemişsinizdir belki bu sözleri. İmam Ebu Hanife Sahih hadis gördüğünüzde benim mezhebim odur demiştir. Bugün sahih bir hadisi Hanefi mezhebindeyim diyen birine götürdüğünde tutuyor mu? Hiç tıngına bile takmıyor. Veyahut ağzından çıkan her şeyi yazan talebesini gördüğünde Ey Yakup benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Ben bir beşerim bugün bir şey söyler yarın dönerim. Sen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetine sarıl diyen İmam Ebu Hanife'dir. Veyahut kendisinden sonra İmam Maliye sözlerine bakıyoruz. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Binen kurtulur. Veyahut bir sözünü daha nakledelim. Kendisine bir şeyler söylediklerinde diyor ki biz bir söz söylediğinde alır kabul ederiz. Veyahut reddederiz. Ama şu kabirdekinin dışında diyor. Çünkü onun sözü reddedilmez diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini gösteriyor. Neden? Çünkü İmam Malik Medine'nin imamıydı Mescid-i Nebevi'nin. Orada mescidin yakınında olduğu için kabri göstererek öyle demiştir. Onun damadı ve has talebelerinden i̇mam Şafi o da aynı şekilde sünnet vahidir, İnkarı Küfürdür, inanmayan kafirdir demiştir. Onun talebesi Ahmet, beni taklit etme, Ebu Hanife'yi, Sevri'yi aksine onların aldığı kaynaktan al demiştir. Ama maalesef bugün onların isimleriyle mezhepler var mı? Daha onların yanına kaç tane eklenerek. Her ne kadar alimlerimiz, Allah kendilerinden razı olsun, Allah'ı ve Resul'ü göstermiş olsalar da, Doğrunun o olduğunu, istikametin o olduğunu izah etseler de maalesef arkadan gelen insanların onları bir mezhep imamı haline getirdiklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Daha sonra işler çıkılamaz hale gelmiş. Aradan baya bir asırlar geçtikten sonra değişik mezheplerin imamları bir araya gelmişler, bir ittifak arayışına girmişler. Bakmışlar işin içinden çıkamamışlar, dört mezhep dışındakilerini elemişler, dört mezhep vaciptir, inkarı küfürdür, inanmayan kafirdir, mezhebi inkar eden kafirdir deyip çıkmışlar bu sefer. Hani bugün bazı salakların, şey, salakların hani dört mezhep vaciptir, Allah levh-i mahfuzda yazmıştır diye salak salak konuşmaları var ya hep bunlar. Allah bunu Levh-ı Mahfuz'da yazmıştı. Tabii biz Kur'an'da okuyamadığımız için bilemiyoruz. Onlara kimler söylüyorsa. Bu sözler hep ileride insanların e, sıkışıp ihtilaflarına hal çare bulamadıklarında o günkü ortamda insanların sözleri. Bakın o günlerde birisi aynen şu cümleyi de kullanıyor. Hanef ile mağalarından Kerf diyor ki Tenezzulun Nazar isimli kitabında bizim diyor arkadaşlarımızın diyor almış olduğu karar diyor. Eğer diyor Kur'an'a ya da sünnete tersse bizim arkadaşlarımızın sözü doğrudur. O ayet nespolmuştur diyor ya da hadis nestir, hükmü yoktur. Diyor. Ya da uydurmadır diyor hadis diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayeti hadisi ne yapıyor? Gale bile almıyor. İnsan sözünü sorgulamıyor. Allah'ın sözünü ne yapıyor? Bizim arkadaşlarımızın diyor almış olduğu karar sorgulanmaz diyor. Yani vahiy budur diyor. Mezhebin sözü vahiydir diyor. Halbuki bir imam meselesinde bile ahlakın terbiyem, İslami terbiyem e, izin vermiyor bunların imam seçimini. Gidip bakın kendi kitaplarına vahiy miymiş yoksa pislik ürünü müymüş görürsünüz. İslam'ın imam seçmesi bellidir. Hafız olan, sünneti en iyi bilen veyahut işte en sonda da en yaşlı olanı ne yapar? İmamlık yapar. Ama hiçbir kavme gittiğinizde imamlık ne yapmayın? Yapmayın. O kavmin önde geleni veya ev sahibi kimse o imamlık yapar diyor. Ama gidin Hanefi mezhebinde bakın. Ta hanımından başlar, hanımı güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Böyle bir terbiyesizce alınan şeyler var. Ama hiç kimse bunlara ne yapmaz? Bakmaz ve vahiy gözüyle bakarlar. Hatta İstanbul'da bir tane asalak var. Türkçesi de doğru dürüst yok. Geveliye, geveliye konuşuyor böyle. Allah diyor, bu, bu, bu diyor vahiy ürünü diyor ya. Allah levh-i mahfuzda yazmış diyor. İşte bunlar kitap sünnetle amel eden insanlar değil. Sohbetimiz neydi? Bidat ehlinin alametleri. İşte bidat ehlinin bidatla uğraşanların alametleri bunlar. Kitap ve sünnetle amel etmemek için adeta böyle hiç keçi gördünüz mü böyle ayakları direyip de inat edip gitmiyor. böyle direnirler. Kitap ve sünnete geldiğinde kırk dereden kırk su getirirler. Ayeti hadisi nasıl tevil edeceğim diye şeytanı ustuplara giderler ama o sahabenin işittik itaat ettik diye hayatlarına geçirmeyi ne yapamazlar? İman ehlinin, müminlerin alameti nasıldı? Ebu Bekir radıyallahu anh nasıl sıttık oldu? Hı? Kendisine haber getiren kim? Yahudi. hadi aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kitabında kitabeyli ve müşrik dediği insanlar değil mi? Haberi getirdiklerinde Ebu Bekir ne diyor? O ne diyorsa doğrudur, bitti. Tastik hiç şeksiz ve şüphesiz. İman ehlinin özelliği bu. Bidat ehli ise fakat, ama, lakin. Bu sözler hiçbir zaman mümin ehlinin sözleri değildir. Allah Resulü ve Vesselam Bukhari'de gelen rivayette ben size bir şey emrettiğimde bunu yerine getirin diyor. Daha sonra Ayşe annemiz diyor ki biraz durdu diyor yutkundu ümmetine diyor rahmeti galebe çaldı bari gücünüz nispetin diyor. Bize dinde bildirilen bu bu lakin fakat şöyle bu değil işittik İtaat et. Yapamıyorsan en azından gözyaşı dökeceksin. Allah'tan güç, kuvvet isteyeceksin o ameli işlemek için. Ama ıvırıp, kıvırıp dinden taviz vermeyeceksin. Verdin o ameli bir daha işleyemezsin. Bakın Dariminin 99 no'lu rivayetinde hangi topluluk ki diyor, sünneti ihlal eder, yerine bir bidat ihdas ederse Allah kıyamete kadar o topluluğa sünneti umumen geri döndürmezdir. Gelmez. Yani senin beğenmeyip kendi fikrini sunup da hayatına geçirdiğin bir ibadet var ya, o bir daha tekrar sana gelmiyor, gelmiyor. Gidiyor. Çünkü sen sünneti ne yapmıyorsun? Beğenmiyor, kendi kendine sünnet koyuyorsun. Müslümanın 50 ne rivayetine bakacak olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her peygamberin diyor havarileri olur. Ashabı olur. Ne yapar? Onlara peygamberleri neye emrederse onu tutarlar. Neyden de nehyederse ondan uzak dururlar diyor. Sonra peygamberleri vefat etti. Yine insanlara iyiliği emreder. Kötülükten nehyederler. Kendileride uzak dururlar. Ama diyor Onlardan sonra bir nesil türedi. Dinde emredilmeyen işlerle uğraştı. Ve dinde yeni yeni bidatlar yani sünnetler ittihaz ettiler. Yani bidat olarak. Allah Resulü'nün işlemediği. Her kim diyor bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Her kim bunlarla diyor diliyle mücadele ederse o da mümindir diyor. Her kim diyor bunlarla kalbiyle mücadele ederse o da mümindedir. Tirmizi'de gelen ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kim diyor şu bizim işimizde yani dinimizde bir bidat ittihaz ederse Allah, melekler, peygamberler, müminler lanet ediciler ona ne yapsın? Lanet edilsin. Bidat bu kadar kötü bir şey kardeşler. Ve bir bidatın çıkışı yayılması ve Müslümanların arasında revaç bulması, inanın dindeki has delillerden çok daha hızlı, çok daha güçlü ve çok daha inandırıcı. Bir mesele naklettiğinde Allah'tan ve onun Resulünden kırk dereden kırk su getiren insanlar nerede geçiyor? Kur'an'da diyorsun, adam Kur'an okumaktan aile. Abi Hangi sure, hangi ayet? Hadi onu da söyle. Ama ben bunu anlayamam ki. Peygamberden getiriyorsun ve vesselam'dan en son numarasına, şeyine kadar istiyor. Okuma zahmetini, araştırma zahmetinde bulunmuyor. Ama bir bidat, asla olmayan bir söz, dinmiş gibi anlatılsa, kim sorguluyor? Var mı sorgulayan? Neden sorgulanmıyor? Hiç düşündünüz mü? He? Ha? Hak olmadığı için, şeytanın o meseleden Zaten kazancı var. İrdeletse neyi var? Kaybı var, zararı var. O yüzden de bidat olan bir şey insana çok daha çabuk e, girici, çabuk yapıcı ve çabuk yayıcı. Adam hak olan bir şeyi anlatmaz ama bir bidat olan bir şeyi ne yapar? Hem davetçisi olur hem yaşantısına geçirir. Mesela bakın aşure dağıtıyorlar. Kim rahatsız oluyor? Lokma takıyorlar. Kim rahatsız oluyor? İncil dağıtıyorlar. Kim rahatsız oluyor? Kur'an dağıtıyorlar. Kim rahatsız oluyor? Herkes. Herkes rahatsız oluyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim bidat ehlinin birinci alameti Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyle bilgisiz, mesnetsiz amel etmesidir. Akide derslerini hatırlayacak olursanız akide neydi? Istılahi manada Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden geleni alıp kabul etme üzerine hiçbir söz bina etmemek. Peki avamın akideye yüklediği mana neydi? Hatırlıyor musunuz? Kaynağının haktan mı batıldan mı olduğuna bakmaksızın kalbini bağladığı, meyleddiği her şey. İşte Böyle olduğu zaman bir insana data anlatmak çok zor. Hakikaten zor. E bir de yaşadığımız toplumda e, insanların Kur'an'dan sünnetten yani kendi dininin asıllarından uzak yaşaması fersah fersah uzak olması, açıp eline bir Kur'an'ı okumaması, Allah'ın emir ve nehilerinden haberi olmaması helal ve haremden haberi olmaması oluşturulan sünni yapılanmayla dinini veya hayatını yönlendirmesi o insana dini bir meselede halletme bir şeyi anlatma çok zor. Bugün bakın çevrilen bir filmde bir çağrı filminin etkisini yıllarca kürsüden hocalar ne yapamadı? Yapamadı. O bir film yıllarca yapılan davete denk oldu mu Salih? Oldu. Ezan okumayı bile adamlar o ezanı duymayınca beğenmiyor. Yani bir parayla tutulan bir adamın bir dama çıkıp okuduğu ezanla, ezan aha bu diyor işte diyor filmdeki. Ama o filmlerde işlenen tahrifatı da düzeltmek çok zor. Hele hele sahabelere yapılan taanlar, iftiralar veyahut dine bakışlar, alimlerin hayatlarını çevirdiler işte din buymuş, onların anlattığı gibiymiş veyahut yaşamış olduğumuz toplumda Nerede açan, uçan, kaçan insanlar varsa. Mesela Ramazan ayı geldiğinde bu biraz daha rağbet buluyor. Ne yapıyor insanlar? Film izliyor. Film izliyor yani film. senaryası yazılmış. Belli bir amacı olan, amaç doğrultusunda yapılan bir şey. Adam mesela kimi anlatıyor? Yunus Emre'yi anlatıyor? Ne kadar doğruymuş ya. Ne kadar şöyle. Adam ne yapıyor? Artık onun sözlerini ezberliyor. Halbuki, bakın Şeyhul İslam Ebu Suud Efendi e, hala İstanbul'da bu fetbaları tercüme edildi. Ali Efendi fetbaları diye kitabında. Sayfası şu an zihnimde değil ama isterseniz bakarım notlarımdan. O kafir diyor, gördüğü görüldüğü yerde boynu vurula diye Ebu Suud Efendi Şeyhul İslam Yunus Emre hakkında fetba yayınlamış. Neden yayınlandığını biliyor musunuz bu fetbanın? Bakın halkın kabul ettiği, bağrına bastığı, filmlerle bize övdürülen, herkes belki de gece rüyasında onu görecek hale geliyor, övüle öyle bitirilemeyen bir adama o asrın en tepede oturan alimi ne fetbas veriyor beni? Kafirdir mürtettir. Görüldüğü yerde boynu vurula diye ne yapmış? Fetva vermiş. Niye verilmiş bunun fetbası? He? Bidat ehlinin vasıflarından bir tanesi Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarında birleyemezler kardeşler. Birinci alametleri budur. Allah Azze ve Celle'nin kitap ve sünnette gelen Hiçbir vasfını bu insanlar tasdikleyemez. Birinci alametleri bu. Tevhiddir yani. Allah'ı gereği gibi birleyemezler. Onun sıfatlarını gereği gibi tasdik ne yapamazlar? Edemezler. En basiti bizim toplumu ayırt edelim şimdi gidelim. En yakınlarınızdan eve gidince başlayın. Eşinizden, çocuğunuzdan, dayınızdan, kaynananızdan, kayınpederinizden. Allah nerede diye bir sorun. Ne derler Yakup? Nerede anarsa orada derler. Doğru mu? Bu söz İslam'a göre nedir? Küfürdür. Allah Azze ve Celle yeri göğü yaratacak, her şeyi bir nizama koyacak, kendisini belirtmekten aciz olacak. Mümkün mü bu? Bakın mesela mülk 16-17 göktekinin size azap etmeyeceğinden veya yere batırmayacağından emin misiniz? Şimdi git bir ilahiyetçiye okumuş güya böyle ilim sahibi olmuş birine Allah göktedir, göktekinin sizi azap etmeyeceğinden emin misiniz Dese ne der? <gülüyor> Mesela ben bir tanesinin kitabını söyleyeyim size. Kim Allah göktedir derse o müşriktir, kafirdir diyor. Bunu koca koca ülemaları diyor. E şimdi Allah kitabında böyle derken Bunlar da böyle derken alametin birincisi neymiş? İsim ve sıfatları kesinlikle bunlar ne yapamazlar? Kabul edemezler. Hatta bizim yaşamış olduğumuz toplumda ön plana çıkan hangi mezhe? Hanefi mezhebi. Hanefi mezhebinin itikattaki imamıyla ameldeki imamının kimler olduğunu biliyor musunuz? Maturidi. Kim bu Maturidi? Maturidi. Ha, <gülüyor> İmam Maturidi kitab Tevhid diye bir kitap yazmış. Eser yazmış. Eserinde Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını tamamen inkar ediyor. Ve her kim Allah semadadır, Allah göktedir, derse o kafirdir diyor ve devam edip gidiyor. Bütün sıfatları inkar ediyor. Şimdi İmam Ebu Hanife'ye bakıyorsunuz. Hicri 80'de doğmuş, 150'de vefat etmiş. Öbürü, İmam Ebu Hanife'nin vefatından 180 sene sonra doğmuş. Yani 330'larda falan. Alınsa alınsa, kimin sözü alınır? Peygamber'e en yakın değil mi? Sahabe'ye en yakın. Hatta İmam Ebu Hanife'nin tabiinden olduğunu söyleyenler var. Ama bu ispat edilmiş değil tabi. Çünkü en son ölen sahabeyi biz Hicri 76 biliyoruz. İmam Ebu Hanife 80'de doğmuş. Ama bazıları en son sahabenin 96'da vefat ettiğini söylüyorlar falan falan. Neyse öyle de olsa İmam Ebu Hanife'nin itikadına bakıyorsun ki bizim itikadımız zerre kadar değişen bir şey yok. Allah semadadır, Allah göktedir ki fıkıl ekber bugün nispet edilen Ebu Hanife'ye İmam Tahavi'nin akidesi Fıkıh-ı aslıdır. Yani İmam Ebu Hanife'nin isim ve sıfatlardaki öğretisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği öğretidir. Akidemiz bu bizim. O akideyi bırakıyorlar. Ondan sonra, yıllar sonra gelen bir insanın inkar eden akidesini akide diye ne yapıyorlar? Alıyorlar. Şimdi bakın. Hanefi mezhebinde bir çelişki var. İmam Ebu Hanife Akidesinde diyor ki, yani inandığı, Allah semadadır, Allah göktedir. Birine sorsan, Allah nerededir dersen, sorsan, bilmiyorum dersen, o ne der diyor? O kafirdir, Allah göktedir. Gökte midir, yerde midir, bilmiyorum derse o da kafirdir diyor bak. Bu kadar önemli bir mesele olarak addediyor. İmam Matürül de diyor ki, Allah göktedir, semadadır diyen kafirdir. E şimdi bunlar birbirini yani 180 sene sonra ne yapmışlar? Tekfir etmişler. Ama bunu ben şu mezheptenim diyenin doğru dürüst haberi var mı? Yok. Geçtik. Akide'de bir imam ismi daha var. Mesela Şafi mezhebindenim diyen Akide'de neyim der? Eşariyim Eşari der. Eşari deyince ne anlıyorsunuz? Akılla nakil çakıştığında aklalarım. Akıl nakle üstündür derler. İsim ve sıfatlarda aklına uymadığımız sıfatları ne yaparlar? Hemen tevile giderler. Yani doğru amellen, doğru itikadla ne yapamazlar? Amel edemezler. Halbuki İmam Hasan el Leşari, Allah kendisine rahmet etsin. Yapmış olduğu hatayı sağlığındayken anlıyor. Bir gün Cuma günü hutbeye çıkıyor. Üzerindeki cübbeyi çıkarıyor yere atıyor. Ey millet diyor. Bu cübbeyi nasıl çıkarıp atıyorsam pis itikadımdan da bu şekilde sıyrılıyorum. Benim itikadım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına öğrettiği itikad üzerinedir diye iniyor. Ama maalesef söylediği sözler bugün din halini ne yapmış? Almıştır. Maalesef onun o tövbesi insanlar tarafından gale ne yapılmamış? Alınmamış. Mesela e, tefsir alimlerinden bir tanesi var. Tefsirül Kebir sahibi neydi? Fahrettin Errazi. Aferin. Yani bazen benim zihnime gelmiyor da acaba tanıyor musunuz? Ölümüne bakıyorsunuz. Keşke diyor hiçbir eser yazmasaydım, şu Bukhari diyor, okusaydım, insanlara bunu anlatsaydım, sevap olarak ve cennete gitmek için bu bana yeterli. Diyor. Yazdıkları, söyledikleri her şeyden rücu etmişler. Peki, insanlar bu sözünü alıyor mu? Yok. Neyle amel ediyorlar? Bir şey oldu mu? karşısına? neyle geliyorlar? Fahrettin erazini bir sözüyle geliyor İmam-ı Gazali hiç duydunuz mu? İhya-i var. İşte öyle öyle şeyleri var ki içinde evlere şenlik. Aynı söz kimin? Aynısını İmam-ı Gazali de diyor. Keşke diyor, Bukhari yoksaydım, insanlara sadece bunu anlatsaydım, bunun ecri benim cennete girmem için yeterliydi diye tövbe ederek, ağlayarak öldüğü geliyor bize. Bakın, bu kadar bidatla amel eden veya bidatla uğraşan insanların sonları böyle. Ama ders alan var mı? Bukhari mi daha çok okunuyor? Allah aşkına soruyor. İhya-i ulumittin hangisi? En çok meşhur hangisi? Muhaddimesine yazmışlar. Bütün kütüphaneniz yansa Kur'an'da dahil bir ihya kalsa bu size Cennete gitmeniz için yeterli baba baba baba. Kur'an'da lakin yanana ihya galsa ulan yazan adam tövbe etmiş bunu yazdığına dair. Yazan, yazan tövbe etmiş. Ama bunu gören nedir? Yok. Bakın ondan bir tane nakledeyim size. Evliya'nın kerametleri 640. sayfada. Senin diyor Ebu Yezid-i Bestami'yi görmen, Allah'ı görmekten yetmiş vecihle daha üstündür. Bak bak bak. Ya bizim duamız Ya Rabbi cennette cemalini göster değil mi kardeşler? Nasıl olur bir insanın cemalini görme, hem de Allah'ın cemalini görmekten yetmiş derece üstün. Böyle bir söz küfür değil mi? Yine kerametlerine bakıyorsun, bakıyor bir adam, Elinde çıkıp gidiyor. Nereye gidiyorsun diyor Şeyh'a. Hacca gidiyorum diyor. O çıkında ne var diyor. Yedi sekiz altın var diyor. Ne yapacaksın diyor. İşte yolda diyor. ihtiyacım oldukça ama harcayacağım hacca git. Sen diyor onları ver bana. Benim etrafımda yedi kere tavaf et. Hacca gitmiş gibi sevap alırsın. Gidin ihya-i -um ettin de Evliya'nın kerametlerinde bunu görürsünüz. Gidip insanlar bunu okurlar. Kürsüde hoca efendiler bunlardan anlatırlar. İsimleri kocaman kocaman olur. Ünlüleşirler, meşhur olurlar. Ama ne zaman Kur'an ve sünnetten bahset, adın ya mezhepsizdir ya vahabidir ya bilmem nedir ya suut acanıdır ya İngiliz acanıdır ya o ne diyorlar Lawrence mi diyorlar? Bilmem nedir. Ya ne zaman oldu Kur'an sünnetten amel eden insanlar bu hale nasıl düştü ya? Demek ki bizim dinimizi iyi bilmemiz, hayatımıza güzel bir şekilde geçirmemiz, bidat ehli kadar saldırırsa saldırsın sabretmemiz ve doğru bir şekilde akidemizi sabırla gündeme getirmemiz gerekir. Niye? Hadis-i Şerif'te ne diyor? Öyle karanlık günler olacak ki diyor, öyle kargaşa günleri olacak ki diyor, bir insan o gün sünnetle amel ettiğinde, Hah, dinden bir şeyi reddetti diyor, ona ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. Sünnetle amel ettiği için. Ve her kim o zaman onların saldırılarına sabrederse asabını göstererek Ali vesselam sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır. Diyor. Sahabe taçip ediyor. Ey Allah'ın Resulü kendi aralarında amel eden 50 tanesinin sevabım hayır diyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi gösteriyor radıyallahu Sizden elli tanenizin ecli kadar. Demek ki o kadar kargaş olacak. Demek ki o kadar kitap ve sünnet gündeme getirildiğinde insanlar rahatsız olacak. Demek ki o kadar din adına insanlara bir şey öğretenler dahi ne yapacak? Saldıracak ki bugün sanki o günleri yaşar haldeyiz. Ve Tirmizi'deki gelen bir ziyadelikte İslam bir kor, bir ateş olacaktır. Ne mutlu onu elinde tutabilene diyor. Demek ki bidat ehlinin özelliklerinden birisi Sünnetten amel ettiğinde hemen ona ne yapmak? Saldırmak. Her türlü hakareti, her türlü iftirayı ne yapmak? Yapmak. Durulma diye bir şey yok. İkincisi ise onlar bidatçilerin görüşlerine uymakla ve taassubunu yapmaktadır. Onlara açıklanmış dosta asla bir türlü hakka gelmezler. Yani bidat ehlinin ikinci özelliğinde aşırı bir taassub vardır. Aynen ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi Allah'a itaat edin hani Resul'a itaat edin veya onlara Allah'ın indirdiğine dönün dediğinizde onlar ne derler? Hayır. Biz atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak ona inanırız. Allah Azze ve Celle onlara ya hata etmişlerse ya anlayamamışlarsa hala mı diye ne yapıyor? Ayet-i Kerime'de soruyor. Kaç tane surede. İşte onların ikinci özelliği neymiş? Körü körüne taklit. Atalara taklit. Taassuptan ayrılmama. Şimdi yaşamış olduğumuz topluma gelelim. Töre mi önde? Din önde. Dinle töre çakıştığında hangisi alınır? Töre. Maalesef bu bu anda. Bu neyin göstergesi? Bidat ehli bir toplumda yaşadığımızın birer numunesidir, göstergesidir. Allah bizlere mağfiret etsin, haktan ayırmasın kardeşlerim. Yine bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu bidat ehli İslam'ın imamlarını, önde gelen liderlerini her zaman kötülerler, kerih görürler ve onlara iftira atmaktan asla geri ne yapmazlar? Durmazlar. Bugün en bariz örneğini Allah kendilerine rahmet etsin. Muhammed bin Abdülvehaba, ibni Teymiye'ye, Hafız Zehebiye, İbn Kayyım'a ya ne kadar alimlerimiz varsa aynı rafizi mantığı hoşlarına gitmeyen alinin yanında olmayan sahabelere ne diyorlardı münafık haşa kafir, fasık, facir dedikleri gibi bunlar da aynı şekilde kitap ve sünneti gündeme getiren ne kadar alim varsa hem kendilerini hem de eserlerini ne yapmışlar hep damgalamışlar kötülemişler dışlamışlar hatta bugün Yaşamış olduğumuz asırda bile yana, hangi sulta hakimse birinin evini bastığında teşhir ettiği kitaplar hep bu alimlerin kitaplarıdır. Doğruyu gösteren. Ama adam yanlışsa o yanlış. Sen kitabı niye teşhir ediyorsun? Sen bir tane Mesnevi'nin suç diye böyle Mevlana'nın kitabının suç diye böyle teşhir edildiğini gördün mü? Yunus Emre'nin şiirlerini teşhir edildiğini gördün mü? Veya bir tasavvuf kitabının teşhir edildiğini gördünüz mü? Ben size o mesneviden ne pornografi şeyler getiririm. Ay yuha çıktı orada haki sözler. Yok halayık hikayesi, yok bilmem eşek hikayesi, yok kabak hikayesi, yok bilmem ne hikayesi. Ve bunların hepsinin aslı veyahut da artık her neyse çok şeyine girmek istemiyorum. Farsçasında asıl yazılan nüshasında olduğu gibi bir dönemde utanmazlar bunları. İmam Hatip'te yardımcı ders kitabı diye mecburi milli eğitim şeylere ne yaptı? Koydu. İşte bir sonra birisi geldi bu pislikleri görünce, ya bu pislikler okullarda nasıl okutuluyor? Bunu kaldırın dedi. Şeyden çıkarttılar Ama hiçbir zaman bunlar kötü bir kitap diye teşhir edildi mi? Edilmedi. Maalesef. Allah hepimize hayır versin. Demek ki bidat ehlinin bazı alametleri var. Bu alametlerden birincisi Allah Resulü ve Vesselam'ın isim ve sıfatlarını asla tasdik edemezler. Asla gereği gibi takdir edemez de kabul göremezler. Bizim de birinci özelliğimiz budur. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ne tevil ederiz ne teşbihine, ne teklifine hiçbir şeyine gitmeden olduğu gibi alır Olduğu gibi ne yaparız? Kabul ederiz. İşte bizim de doğru yolda olduğumuzun işaretlerinden bir tanesidir. Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim. İkinci özellik bizler, geçen haftaki derslerde de söyledim. Hatırlarsanız İbn Ömer, İbn Abbas'a geliyor. Temettu haccı var mı diyor. Ne diyor? Evet diyor. Allah Resulü yapmıştır. Ama Halife Ebu Bekir babam Ömer ne yaptı? Yasakladı diyor. Ne diyor İbn Abbas? Ben sana diyor Allah Resulü yapmış diyorum. Sen hala Ebu Bekir Ömer diyorsun. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyor ve eşarbı başına çevirerek gidiyor. Bizim özelliğimiz neymiş? Biz Kur'an ve sünnete tabiyiz. insanlara değil. Bunu anladınız mı? Halife ve Emir, Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe biz ona tabi oluruz. Ama taasub ehli öyle bir şeyleri nedir? Yok. O doğrudur. O ne diyorsa sorgulanmaz mantığıyla ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Bugün bir tanesine bakıyorsun. Siz diyor o kadar küçülüyorsunuz ki diyor, kipit çöpünün diyor çöpleri gibi bir kutuya giriyorsunuz ben cebime koyacağım, sırattan hepinizi şimşek gibi geçireceğim de baba baba. Öbürler de ben elini öpüyor, ay anı öpüyor. Daha önce sen bir geçsene bir, bir geç de ben bir göreyim seni bir. Nasıl geçiyor musun bakayım de. Ve konuşurken bile insanları ne yapıyor? Alçaltıyor, küçültüyor. Öbürü anlatıyor anlatıyor, bir eser yazıyor. Allah ve Resulü diyor. Adam'a diyorsun ki bir eser yazmışsın. Bak şafil mahale diye kadınlara dokunmak abdesti bozar. Bak Ali Selami ki bozmamız. Sen niye bozar yazdın? Ben size bir şey demişsem o öyledir diyor. Benim lafımı sorgulama diyor. Bunu diyen de Halil Gönenc koskoca ne, molla mı diyorlar? Şey Uluslamlı mı diyorlar? Ne bir şey diyorlar işte. Ne diyorlarsa. Eskiden insanların kilosuna göre de artarlardı. Şimdi neyine göre de artıyorlar? bilmiyorum. Ne kadar küfür ederse dine ne kadar zarar verirse o kadar kellifelli oluyorlar ve söz sahibi oluyorlar. E doğruya uymak gerekirse bak Ebu Bekir ve Ömer'in Allah ikisinden de razı olsun sözü alınıyor mu? Allah Resulü'nün sözü alınıyor. Bitti. Demek ki dinde doğru olan neymiş? Akide neymiş? Biz selefin neyine men, e, muhatabız? Menhecine, fehmine değil. Eğer işin içine fehim yani söz, görüş girerse ittifak olması, Müslümanların bir araya gelmesi, ihtilaf ettiği bir meseleyi ayırt etmesi mümkün değil. Hani bazıları çıkıyor akıl yoksunu, aptallar, kendilerine bir yerde yer bulabilmek için ne yapıyorlar? Bazen kurtlar yer bulamadı mı karda kışta, toprağı iyice kazarlar, toprağa karınlarını yapıştırırlar ki donup gebermeyelim diye. Bunlar da bir yerleri eşeleyerek ne diyorlar? Biz selefin fehmine muhtacız diyorlar ve nerede ne kadar sahabenin, Allah onlardan razı olsun, kendilerinin böyle konuştuğu bazı sözler var. Bunları gündeme getirerek yani Ayşe annemiz böyle söylüyor buna itibar etmeyecek misin? Bak Ömer böyle söylüyor. Koskoca Ömer'in sözünü almayacağını gibi ne yapıyorlar? Sözlere giriyorlar ve bunların hepsinin doğru olduğunu, raci görüş şudur deyip insanları ittifaktan ihtilafa götürüyorlar ve ihtilafın rahmet olduğunu savunuyorlar. İşte bidat ehli hakka boyun eğmez. Hak da susmaz. Boş konuşurlar, çok konuşurlar, gevezedirler, Az amelleri vardır, çok cedelleri vardır. Müminin ise ameli çoktur ama sözü o kadar yoktur. Münafıkların, fasıkların, bidat ehlinin ise sözleri, hareketleri çoktur ama amelleri yoktur. Allah hepimize hayır versin. Bidat ehlinin bazı vasıflarının üzerinde durmak istiyordum. Yani işte rafiziler şunlar, işte kaderiye bunlar, işte şunu şu şekilde anlarsınız falan diye. Ama bir rivayet aklıma geldi. E, buna binayın. onların bu vasıflarını anlatmaktan vazgeçtim. Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi'nin birçok eserini okudum. O eserlerinde bir şey dikkatimi çekti. Asla bir bidat ehlinin sözünü, amelini zikretmeyerek bir şeylere reddiye verdiğini görüyorsunuz. Bunun da sebebi kardeşlerim, tabii bazı alimler de başka bir metot tayin etmiş ama İmam-ı Şafi'nin, Allah kendisinden razı olsun, böyle güzel bir metodu var. Bidat ehlinin amellerini, sözlerini, görüşlerini zikrettiğinde bazen şeytan oynuyor insanlarla, inananlarla. Bidat ehlinin ameli sevimli geliyor da, hak ehlinin ameli insana ne yapıyor? Kötü gelebiliyor ve direkt ona bulaşabiliyor. O yüzden şu şundan dolayı şuna inanmış da yoldan çıkmış fastına girmeyeceğim. Allah bizlere hakka tabi olmayı gelen Kur'an ve sünnete uymayı tereddüt etmeden işittik, kabul ettik diyen samimi kullardan eylesin bizleri. İnanın yeri geldikçe mevsimi geldikçe günü geldikçe bazı öğrendiğiniz ameller oluyor. Mesela bir akika oluyor, bir akika meselesi. Veyahut bir zilhitçe ayı geliyor, vücuttan tırnak kesmeme meselesi falan. İnsanların nasıl ayak dilediğini görüyor musunuz? Veyahut bir Ramazan ayı hilal meselesi, hilal gözüktü, gözükmedi. Hak ehlinde bir müşkülat oluyor mu? İşittik. Vida tehli başlıyor. Hilal diyor, şimdi burada gözüküyor, öbür tarafta gözükmüyor. Burası karanlıkken, orası aydınlıktı. Bak bak bak, sorguluyor. Allah Rüşmü ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bayram, Müslümanların bayram ettiği gündür diyor. Yani dünyanın neresinde olursan ol, hilal gözüktü dendi mi, bitmiş. İkinci bir bayram, yok. Hemen fehme gidiyorlar. Müslüm'den bir sahabeden bir söz siz ne yaptınız? İşte biz bayram ettik. Biz de diyor emre uyacağız. Yarın bayram namazını kılacağız. Bah bah, bah. Hemen ona gidiyor. Ondan sonra bir tanesi çıkıyor fetva veriyor. Nerede yaşıyor? Türkiye'de. Türkiye'nin sultası ne zaman bayram diyorsa o zaman bayram diyor. Bitti. Muharifet etme. Arapların çoğu da bununla hamel eder. Doğru mu Harun? Yanlış bu. Doğru olan. hilal gö. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Unutmayın, kuraba denilen bir topluluk var. Allah'a inanan az topluluk olacak. Yılanın deliğine toplandığı gibi bir gün Medeni'ye toplanacak. İslam nasıl garip başladıysa aynı garipliğine ne yapacak? Dönecek. Bir zaman nasıl o gün fasıklar, münafıklar, fahişeler horlanıyorsa müminler de öyle toplumda horlanacak. Allah bizlere merhamet etsin. O gurbâ ehlinden eylesin. Müjdelenen sanını kullarda eylesin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etûbüne. Elhamdülillahi rabbil